Evimi satıyorum demiş izleyicimiz. Fakat alacak kişi evimi almaya talip olan kişi kredi çekerek benim evimi satın alacak. Bu noktada benim o şahsa evi satmamda dinen bir vebal veya bir sıkıntı var mıdır? Evet. Kardeşimizi tebrik ediyorum. Hassasiyeti var. Ee, bu kadar hassas düşünen kardeşimize şunu derim. Madem evini satacaksın. Kardeş de almak istiyor ama parası yetmiyor. Kredi çekmek durumunda. E, kredi çekmeden sen evini ona satsan ya mesela bir kısmını peşin verecek bir kısmını da vadeli size Hı -hı. ödeyecek. Siz kredi çektiği zaman o kişinin ödeyeceği toplam para neyse o Para karşılığında evinizi ona satın. Başka kurumlar, faiz müesseseleri kazanacak yerde siz kazanmış olun. Siz nihayetinde faiz işlemi yapmıyorsunuz. Vadeli satış, yapmış vadeli satış yapmış oluyorsunuz. O kardeşinizin de ihtiyacını görmüş olursunuz. O da kredi çekmek zorunda kalmamış olur. Ancak diyecek olursanız ki benim paraya ihtiyacım var. Ben yani vadeli muhakkak. satmak durumunda değilim. Paraya ihtiyacım var. Mecburen peşin satacağım. O zaman... Kredi çekmeden bir müşteri bulursan, efendim, ona sat. Eğer öyle birisini bulamadığında, kardeşim, kardeşimi satın almak isteyen kardeşimiz kredi çekecek olursa, eğer kendisi için kredi çekmek zaruri ise bunda bir sakınca yok. Kendisi açısından Hı -hı. bir sakınca yok, satın alan açısından bir sakınca yok. Eğer zaruret olmadığı halde kredi çekmişse, onun vebali kendisine aittir. Biz malımızı satmış olduğumuz için onun vebalini ortak olmuş olmuyoruz. Yani malı satan kişi tarafı asla vebal altında değil. Değil. Ancak dediğim gibi kardeşini düşünüp de ona vadeli taksitle satarsa onun da kredi çekme veya böyle faizli bir işe bulaşmasına da imkan vermemiş olur. O açıdan onu biz tavsiye ederiz. Tabii yani satını alan insan belki de mecburdur bir hı hı. eve sahip olmak için kredi çekmekten başka bir imkanı yoktur bir yeri satıp da alamıyor borç para da bulamıyor onun içinde ev zaruri bir durum ise onun kredi çekmesinde sakınca olmaz şunu şöyle da ifade... bir şey yapabilir miyiz hocam çok affedersiniz Buyurun. unutmayın sözünüzü şunu ifade edelim öncelikle dinimiz faizin her çeşidini haram kılmıştır Bankalardan alınan faizli krediler de faiz kapsamındadır. Kişi zaruret olmadıkça faizden uzak durması gerekir. Evet. Zaruret de kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu bireylerin hayatlarını sürdürebilmeleri için vazgeçilmez olan şeylerdir. Kardeşimiz bu durumda ise, zaruret durumunda ise hı hı. E, kredi çekebilir. Başka çaresi yoksa, eğer zaruret yoksa, çekmesini önermeyiz biz. Evet. Yani belki şöyle tavsiyede de bulunabiliriz. Kredi, faizli bir müesseseden kredi çekmektense bu evi almak için e, katılım bankalarından, finans bankalarından evet. da e, finans sağlamasını tavsiye etmesini biz de şahsa madem, tavsiye ederim. Madem kardeşimiz bu kadar hassas düşünüyor, satın alacak kişi diyebilir ki, eğer Borç da alamıyorsan benim sana vadeli satma imkanım yok. Sana tavsiyem bir finans kurumundan hı hı. E, faizsiz çalışan bir müesseseden e, onlarla müştereken satın alabilir burayı diyebilir. O zaman e, bu faiz illetine de bulaşmamış olur. E.